yehdihi hadi anna abduhu ve Evet. Dersimizin konusu ihtilat indi halelde devam ediyoruz. قال قاضي مصر وفقهها عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله بو شهس ٦٨٦ سنيناً وفاته ديركي رحمه الله ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجههم سافرات عن وجوههن ديور diyor ki en büyük münker veyahuttan münkerlerin en büyüğü diyor Kişi hanımıyla vehutta kızlarıyla hanımlarıyla diyor tuhaf yaparken diyor erkeklerle karma karışık bir şekilde tuhaf Ve bu tuhaf esnasında diyor yüzlerini açmakla beraber diyor erkeklerle karma karışık tuhaf etmeleri daha önceki derslerimize dikkat ediyorsanız demiştik ki. Allah'ın Resulü'sün selam döneminde kadınlar erkeklerden ayrı bir şekilde tuhaf ediyorlardı. Yani erkekler ile kadınlar şu anda olduğu gibi karışık değillerdi. Tabii ki burada memleket şu ana kadar bu meseleye dahi bir çare bulamadı. Mesen mescide nebevide kadınlar ayrı, erkekler ayrı ama ve vesaire maalesef şiddet şu ana kadar hala yani kadınlar ve erkek erkekler karışık bir şekilde tuhaf etmekteler. Tabii ki bu mübarek diyor ki, kadınlar diyor, bir kadın diyor yüzünü açarak ve tuhaf esnasında erkeklerle beraber yani demek istiyor ki yabancı erkeklerle beraber tuhaf yaparsa diyor bu en büyük münkerlerden birisidir diyor. Ve burada demek ki kendisi bu mübarek demek ki kendisi yüzü avret olarak sayıyor. Ve daha önce de derslerinde dikkat demiştik ki kadının yüzü konusunda alimler, ikiye bölünmüş. Kimisi avrettir diyor. Ki misyavret değildir diyor. Bu mübarek insan demek ki kadının yüzünü avret olarak görüyor. Dolayısıyla bu kişi tavaf esnasında bile kadınların ve erkeklerin karışık olmaları kesinlikle Allah katında caiz olmadığını ne yapıyor? İhtihadına varıyor. Ve قال yine diyor ki وَلَا تَدْنُوا مِنَ الْبَيْتِ مُخَالَطَةً diyor Kadın diyor, kadın diyor, eve yakın, ne yapmaması, eve yakın, tavaf yapmaması lazım diyor. Biliyorsunuz tavaf esnasında, en eflalı, eve en yakın olmaktır. Yani Kabe'ye en yakın olmaktır. Tamam mı? Tıpkı namazdaki saflar, namazdaki saflar gibi. Mesela namaz esnasında <gülüyor> namaz kılacak olan kişi en hayırlı saflar nedir? En hayırlı saf birinci saf. Ondan sonra ikincisi, ondan sonra üçüncüsü. Bu bir şekilde. Birinci safta ve ikinci saf için melekler istiğfar ediyor ve dua ediyor. Birinci ve ikinci saflar için. Ve genelde Birincis saf için erkekler arasında özellikle Hz. Ömer döneminde yarış yapıyorlardı. Bu dönemde ise bakıyorsun ki bazı Müslümanlar erken gelmelerine rağmen mescidin en arkasında oturuyor. En arka tarafta oturuyorlar. Yani birinci birinci safta yer almıyor. Ve bu insanlar genelde Müslüman mütedeyyin insanlar ama birinci sınıf birinci safın cehaletinden olduklarından dolayı adam giriyor ilk girdiği zaman bakıyorum. Ya, mescid boş kendisi ta arka safta arka tarafta oturup namaz kılıyor. Halbuki nerede yer alması gerekiyor? Birinci safta. <gülüyor> Ve burada demek istiyor ki diyor. Birinci safta namazda birinci safta nasıl namaz Allah katında daha çok makbul hissediyor. Tavaf esnasında da tavaf yapacak olan kişi Kabe'ye yakın tavaf yapması en eftaldır. Ama Kadınlar için diyor nedir? En şerli mekandır diyor. Tıpkı namaz gibi. Namazda ne demiştik? Safların en şerlisi kadınlar için neresidir? Birinci saftır. Erkeklerin içinde neresidir? En son saftır. Bu tuhaf esnasında da böyle. Ve bu mübarek dikkat ediyorsanız burada tuhaf esnasında kadınların ve erkeklerin karışık bir şekilde tuhaf yapmaları diyor ki kesinlikle haramdır. Nasıl diyor Allah Aleyhisselatü Vesselam namaz esnasında kadınları ve erkeklere ayırmışsa tavaf esnasında da kadınlar ve erkekler ayrılması gerekir. Nasıl ayrılacak? Bu mübarek insan şöyle bir çözüm getiriyor. Diyor ki örneğin diyor erkekler şey yapılır diyor mesela erkekler ön taraftan eve yakın, kadınlar öbür taraftan yani bir sınır konur şöyle haciz konur ve kadınlar bölümünde hiçbir erkek girmeyecek. Ama birbirlerini görecekler tabii çünkü tuhaf esnasında. Ama önemli olan erkeklerin kadınların arasına, kadınların da erkeklerin arasına girmemesi. Ve kadınların ve erkeklerin bir şey karışık bir şekilde olmaları diyor ki en büyük fitne ve fesattır diyor. Ve la min beyti muhalatan diyor. Diyor ki kadın diyor erkeklerle karışık bir şekilde eve yakın olmaması gerekiyor yani Kabe'ye yakın olmaması. Beltekunu fi haşiyetit tavaf diyor. Doğrusu diyor, kadın evden uzak böyle en son kenarda olması gerekiyor diyor. Be haythu la tuzahimur rijal. Niçin ki erkeklerle beraber karışık olmasın. Kıyasen <gülüyor> alâs salâ diyor. Bu da diyor Namaza kıyasam bunu söylüyor diyor. Çünkü Allah-ü Teâlâ diyor namaz esnasında erkekleri önde, kadınları arkada. O zaman tavaf aynı şekilde. Bu bir kıyastır diyor. Yani buradaki tuhafı namaza ne yapıyor? Kıyas yapıyor. Ve tabii ki bazı insanlar kıyası reddediyor. <gülüyor> ve dikkat ediyorsanız bu kıyas bu kıyas geçmişte ve şu ana kadar gelen alimler hiçbir alim bunu reddetmemiş. Niçin? Çünkü delilin yokluğunda biliyorsunuz İslam şeriatının ahkamının ee, dördüncüsü nedir? Kıyasdır. Öyle değil mi? فَاِنَّهُنَّا مَأْمُورَاتٍ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ صُفُو فِى الرِّجَالِ Çünkü diyor kadınlar erkeklerin safları arkasında kalmakla mükelleftirler veyahut da emrolmuşlar. وَلَا يَسْتَحِبُّ لَهَا تَقْبِيلٍ وَلَا اِسْتِلَامٍ مَعْ مُزَحَمَةِ الرِّجَالِ Diyor ki o kalabalık esnasında kadının diyor gidip de Hacer-el-Esvedi öpmesi veya da istilam etmesi onun için caiz değildir. Niçin? Çünkü kalabalıktır. Daha doğrusu birbirlerine eziyet ederek taşı öpmek için kalabalıklık oluşturmak bile caiz değildir. Ve aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz bunu yasaklıyor. Eğer gerçekten Kalabalık ise ve birbirlerini ezeceklerse, birbirlerine eziyet vereceklerse orada ne yapması gerekiyor? Sağ haliyle selam verip geçecek. Ha o zaman kadınlar en arka taraftan saf oluşturarak böyle ne yapacak? Uzaktan Hacerü'l-Esved'i işaretleyerek ne yapacak? Selam verip geçecek ve erkeklerle karışık olmayacak. ومن اقبح ma ما يفعله جهلة الأعوام في min من مزاحمة bi بأزواجهم yani münkerlerin en büyüklerinden. Nedir diyor? Bazı şansların hanımlarıyla beraber diyor erkeklerle beraber, yani yabancı erkeklerle beraber yüzlerini açarak tavaf etmeleridir diyor. Bu en büyük münkerdir yani en büyük günahtır demek istiyor. Ve burada demek ki bu insan bu mübarek insan yüzü avret olarak görüyor. Ve biliyorsunuz burada Söyde Arabistan'da Hanbeli Fukası ve Şafii alimlerin bir kısmı e, Hanefilerden bir kısmı Malikilerden bir kısmı ve birçok böyle yüzün avret olduğunu ancak birçoğu da yüzün avret olmadığını eğer fitne söz konusuysa o zaman yüzün avret olduğundan dolayı değil fitneden dolayı kadının yüzünü açması caiz olmadığını eğer fitne söz konusuysa o zaman erkeğin yüzünü açtığı gibi Kadının da yüzünü açmakta bir be'is olmadığını söyleyen alimler de vardır. Ve İmam Elbani Rahimahullah bu alimlerden birisi. Ebün Bez Rahimahullah ve Ebün Üthemin de yüzün avret olduğunu, daha doğrusu kadın baştan tırnağa kadar avret olduğunu ve yabancı erkekler yanında hiçbir zaman nasıl karışık olmayacağı gibi yüzünü da açması kesinlikle onlara göre haramdır. Abd. Ve evet. Bu da sahih, yani sahih Buharini şerhini yaptı Aynen İmam İbn Hacer Al Asqalani gibi. Bu da yediyiz 795 senesinde vefat etti. Diyor ki, ve inanma, al, işte, al, işte, al, Diyor. Tamam mı? Gereken olan şey diyor, kadınları ve erkekleri devamlı birbirinden uzak tutmaktır diyor. فَإِنَّ اِخْتِلَاتِهِنَّ بِرْرِجَالٍ يُخْشَ مِنْهُ وَقُوعُ الْمُفَاسِدِ Çünkü diyor, kadınlar ve erkekler birbirleriyle karışık olduğu zaman ne olacak? Fitne ve fesat olacağından, korkuluğundan dolayı ne yapıyor? Bunlar ayrı olması gerekiyor. وَقَالَ اَبْنَ عَرَفَ الْمَالِكِ Tunuslu bu insan diyor ki ya'zilun nisa ala hidet ve rical ala hidfi eşna ايش eş, fi eşna't tavaf tavaf esnasında diyor ve her yerde diyor yabancı erkekler o yabancı kadınlar tamam mı birbirlerinden ayrılarak kadınlar ayrı bir yerde erkekler ayrı bir yerde oturur veya hutta tavaf eder veya hutta namaz kılarlar. Ve hatırlıyorsanız derslerimizin ilk gününde demiştik ki Amerika'da bir yerde Müslümanların bir mescidinde kadın imam oluyor ve erkekler ve kadınlar karma karışık bir şekilde namaz kılıyor ve televizyon burada memleket televizyonda gösterdiler. Bakıyorsun ki bir erkek bir kadın bir erkek bir kadın yokta iki iki erkek bir kadın böyle karma karşı aynen erkeklerin durdukları gibi ve kadın hutbe de veriyor. Ve o mescitte yani sözde İslam hürriyeti varmış ve kadının Kadının imamlık yapmakta bir beys olmadığını, kadınların ve erkeklerin namaz esnasında aynı safta yer almalarında bir beysi olmadığını böyle ne yapıyorlar orada böyle bir bir cemaat oluşturulmuş ve maalesef şimdi bu şekilde İslam'ı Kur'an ve Sünnet'in çizgisine çıkarak aktarmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu da en büyük fitnedir. Ha o zaman. Dikkat ettiyseniz Aleyhisselatü Vesselam döneminde hiç bir zaman kadınlar ve erkekler karışık bir şekilde namazı kılmış değillerdir. Kadınlar arkada, erkekler önde. Ve kala Ebn-Nahhas eşşafi'i rahimahullah. Bu da 814. senesinde vefat etti. Diyor ki Mimmâ yaka'u fin nikah ve ba'dahu minel munkarat içtima'in nisa ala satıh au fil ghuraf lin nazar ile rical diyor. Nikah esnasında hani düğün merasimleri esnasında diyor. Kadınların diyor damlar üzerine çıkıp erkekleri seyretmek. Yani bu mübarek insan kadınların erkekleri hani erkekler oynuyorlar mesela diyelim, tamam mı? Toplanıyorlar kendilerine uygun bir şekilde yani haram olmayacak şekilde kendi aralarında bazı oyunlar oynuyorlar. Ne yapıyorlar kadınlar damın üstüne çıkıp erkekleri seyrediyorlar ve bu insan diyor ki bu bile caiz değildir. Niçin? Çünkü canlı canlı seyrediyor. Ve orada o kadın veya o kız erkekleri seyrederken icabında beğeneceği bir genç veya bir erkek olabilir ve böylece o bakış ne olmuş oluyor? Fitne de sebeb oluyor. Ve dikkat ediyorsanız Nur suresinde Allah Celle Celalühü 30 ile 30 ile 31. ayetinde ne diyor Allah Celle Celalühü? Hatırla, hatırlatacak var mı? kul ve Ondan ondan sonraki ayet: "Ve tüm mümin kadınlara gözlerini haramdan burada erkeklerin kadınlara bakma haram olduğu gibi, kadınların da erkeklere bakmaları haramdır. Niçin? Çünkü erkekler kadınlara baktığı zaman orada bir kadına çarpılabilir. O bakıştan dolayı ve kalbi onunla muallak olabilir ve devamlı onunla muallak olduktan sonra devamlı o kadını görmeye ve o kadınla bir araya gelmeye ne yapacak? Bütün gücünü sarf ederek o kadınla buluşmaya konuşmaya. Niçin? işte kalbi onunla muallak oldu. Ya evliliği tepkili edecek veyahut da daha başka gayrimeşru yollardan ne yapacak? İrtibat kuracak. İşte bu Ebn-i Nehans Rahimahullah diyor bu bile caiz değildir kal Bu da Şafi mezhebine mensup bir kişi ve Fethhülberinin sahibi diyor ki bu tilihhinle birrica fuf değil diyor kadınların ve erkeklerin birbirleriyle karşık olmaları diyor fitneye ve fesade sebep oluyor tamam mı Çünkü vücutların birbirlerine vurması ve yoktta değmesi ve orada birbirleriyle tanışması veyahut da randevu, randevu, randevu alarak birbirleriyle yani halvet oluşturmaları. Ve o anda Allah korusun, Allah'ın haram kıldığı şeyler ortaya geleceği için veyahut da oluşacağı için ne yapıyor? Diyor ki kesinlikle kadınlar ve erkekler karışık bir şekilde olmayacaklar. Ve kâle bedr din el-ayni el rahimahullah. Bu insan bu mübarek insan 855. senesinde vefat etti. Bu da diyor ki cenazenin cenaze esnasında diyor bir kişi öldüyse diyor bu cenaze esnasında ve cenazeyi götürecek kişiler kadınlar ve erkekler karışık olmamaları gerekiyor. Niçin? Çünkü kadın da cenazeyi almak ister. Erkek de almak istediği zaman bu annne olacak bu arada birbirleriyle karışacaklar ve vücutları birbirine vurulacak. ve da icabında eli onun eline ve bu şekilde ne olabilir? Bu tür fitneler olabilir. Dolayısıyla diyor bu kesinlikle caiz değildir. Bu insan yani Bedreddin el-ayni el-henefi rahimahullah أمة عائشة رضي الله تعالى عن بير Sözünü Kendine Olarak Delil Olarak Gettiyordi Yürek'i. وقال أيضا عند عند حديث عائشة رضي الله عنها يعني أمة عائشة يوركي تقول لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لما نعه لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. أمة عائشة رضي الله تعالى عنه أود نمدا ديورك هني قاضنر الأرطق Demek ki camiye sık bir şekilde gitmeye başladılar ve diyor ki eğer Allah Aleyhisselatü Selam hayatta olmuş olsaydı ve kadınların şu hallerini görmüş olsaydı diyor, kadınların mescide gitmekten ne yapacaktı? Yasaklayıp veyahut da alıkoyacaktı. Tabii ki bundan önceki desteğimizde hatırlıyorsanız Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kadınlar mescide gitmek isteseler namaz için şartlara uygun bir şekilde onları engellemeyiz. Yani bir er, bir erkek bir erkeğin hanımı veyahut da kızı camiye gitmek istediği zaman daha bundan önceki derslerde anlattığımız şartlara uygun bir şekilde gidecekse o baba veyahut da o erkek o kız veya ta o kadına engel olma hakkı yoktur. Eğer denen şu şartlara bağlı kalacaksa. Yok eğer koku sürünecekse, açık saçık gidecekse, daracık elbiseyle gidecekse veyahut da giderken işte erkeklere karışacaksa, erkeklerle muhalat olacaksa, şovvetta gençlerle veyahut da efendim cami cami ismi altında, namaz ismi altında daha başka yerlere gidecekse öyle ya, bazı kızlar icabında babalarını kandırarak işte baba ben camiye gideceğim, tamam mı? Ondan sonra orada gider cami hüccetiyle ııı e, başka şahıslarla görüşebilir. Demek ki şartlara uygun olacak olursa hiçbir erkek hanımını camiden ne yapamaz? Alıp koyamaz. Yani camiye gitme hakkı vardır. E bu şartlara uygun bir şekilde hareket edeceksin. Ve Ummen Aişe radıyallahu teala yani bunu söylediğim peki bu Ummen işenin sözü ve Vesselam'ın sözü karşısında hüccet midir? Tabii ki hüccet değildir. Bu onun bir şeyi yani bir temennisi veya da bir içtihadı. Ama öbür bir taraftan Hz. sözü var. Bir kadın diyor camiye gitmek isterse ona engel olmayın. O zaman burada asıl alınacak olan delilinedir. Ali satt ve selam'ın sözüdür. Bu Meni Aişe radıyallahu teala'nın sözü değildir. Ancak Ummen Aişe'nin buradaki sözü eğer hakikaten kadınlar camiye gitmek istediği zaman Erkeklerle karışacaksa veyahut da daracık giyecekse veyahut da koku moku sürünecekse ve camiye giderken de karışık bir şekilde olacaksa işte o zaman mena Aişe'nin sözü doğrudur. Ve kala Ahmet el magrawi el-Maliki rahimahullah 898. senesinde vefat etti. Diyor ki Bikarahat ta'lim el-muallim lil ve ihtilâtihinne bil gulman Diyor ki Erkeklerin kız çocuklara Kur'an dersi veya da din dersi vermesi caiz olmadığı gibi kız çocuklarının da oğlan çocuklarıyla karışık bir şekilde din dersi veya da Kur'an okumaları caiz değildir. Kız çocuklara ayrı bir yerde ders alır, erkek çocuklar ayrı bir yerde ders alır. Ve bu mübarek insanın dediği o zaman nedir? Demek ki okullarda, münasebetlerde veyahut da iş yerlerinde bu iki cinsin bir arada bulunmamaları çok daha nedir? Çok daha evladır. Ve kâle el-imâm el-hattâb el-re'ini 954. senesinde vefat etti. fîm ıvâv ül diyor ki karrar inkâl-ihtilâd الاختلاع بين الرجال والنساء والاجتماع فيما بينهم Bu mübarek insan da diyor ki kadınların ve erkeklerin bir arada bulunmaları veyahut da toplanmaları ister dini mevzuda olsun örneğin diyelim ki bir dini konferans veyahut da dini bir panel mesela ha o zaman bu konferanslarda ve panellerde kadınlar ve erkek karışık bir şekilde olmayacak erkeklere ayrı bir yer, kadınlara ayrı bir yer oluşturulur ve kadınlar ne yapar? Orada o dini konferansı verecek olan kişiyi dinlemekte bir beis olmadığını eğer erkekler bunları görmeyecekse, ve onlar da erkeği görmeyecekse, erkekleri görmeyecekse. Çünkü bunlar birbirleriyle karışık bir şekilde bu konferansı veya hatta bu gibi dini muhadereleri dinlerse o zaman ne olur? Ve genelde kadınlar, kadınların adı genelde dışarıya çıktıkları zaman en cicili bicili bir şekilde çıkmaya çalışıyorlar. O en cicili hallerinde mesela o erkeklerle karşı karşıya geldikleri zaman veyahut da karşık oldukları zaman Allah korusun orada Allah'ın haram kıldığı şeyler olabilir. İşte bundan dolayı tedbirler alarak bu imamın veyahut da bu alimin kesinlikle erkeklerin kadınlara öğretmenlik yapmaması veyahut da kadınların erkeklere veyahut da erkek öğretmenlerin kız çocuklarına ve kız taqs çocukları ile oğlan çocukları birbirleriyle karşı oturmamaları. Ve قال عبد الله با قشير الحضرمي الشافعي yani ya had Yemen bölgesinde. ومن الكبائر إظهار شعائر الفسق كاجتماع الرجال والنساء متكشفات ديور. Min el kebair dikkat ediyorsun. Dikkat edin. Diyor ki kadınların ve erkeklerin açık saçık bir şekilde yani yüzlerini demek istiyor. Karşık oturmaları diyor. Bu Allah katında en büyük günahlardandır diyor. Minel kebair diyor. Yani büyük günahlardan sayıyor. Ashab da böyle hocam. Hiç Efendim. Böyle. Ashab da böyle. Değil. Ha. Tabii ki bu insan gene 958. senesinde vefat etti. Waqale al-Hajjawi al Bu da 968. Inde, 68. Inde vefat etti. Diyor ki. Ve fihi ixtilat el رجال ve النساء. Diyor ki, kadınlar ve erkekler karışık bir şekilde ne yapılır? Men edilir. Yani yasak edilir. Demek ki bu saydığımız kişilerin dikkat ediyorsanız bütün mezheplerden var. Daha önce Kur'an'dan deliller getirdik. Sonra sünnetten getirdik. Sonra ashabtan, tabiinden, atbaat tabiinden. Ondan sonra bu dördüncü karından sonra işte imamlar, ondan sonra imamlara mensup olan alimler ve bu çağa kadar bu çağa kadar gelen bütün alimlerden ne yapıyor deliller getiriyor diyor ki ve قال ابن النجار الفتوحي الحنبلي bu da 972 senesinde vefat ediyor ki ve emme kavnül cum'ati la tejibu ala al-mra fa lian teklifuha bil khuruc ve muhalata al-rijal fihi meshakkatun alayha ve rubbama niçin diyor Allah Celle Celaluhu kadınlara Cuma namazını farz kılmadı. Çünkü diyor Cuma namazına gideceği zaman genelde kalabalıklaşıyor. Yollar kalabalıklaşıyor, camiler şunlar bunlar girerken çıkarken diyor ki burada diyor işte bundan dolayı diyor Allah Celle Celaluhu Cuma'yı kadınlara farz kılmadı. Sırf kadınlar ve erkekler birbirleriyle karışmasınlar diye. Ve naklâ İbn İbn bu da Şafii'dir. El-Heytemi bu da 974 senesinde vefat etti. Diyor ki: "F fîhi min el-münkerât beyne beyne er-ricâl ihtilât beyne diyor. Kadınlar ve erkekler birbirleriyle karışık olması diyor. Büyük münkerler olabilir diyor. İşte bu münkerlerden dolayı, tamam mı? Ne nedir? Kesinlikle beraber oturmamaları ve karışık kalmamalara. Kala al-Khatib al-Şarbini, al-Şafi'i rahimahullah. Bu da 977 senesinde vefat etti. Diyor ki اجتماع الناس بعد Asr يوم عرف للدعاء للسلف فيه خلاف. Tamam mı? Diyor ki Arafa gününde yani haçta tamam mı? عرفة gününde diyor ikindi namazından sonra Toplanıp dua yapmaları konusunda diyor burada ihtilaf var. Yani bazı alimler ikindi namazından sonra herkes toplanır ve orada dua yaparlar. Bazı alimler demişler ki bu caizdir. Bazı alimler demişler ki caiz değil. Ve bu kişi diyor ki özellikle diyor kadınlar ile erkekler birbirleriyle karışık oldukları zaman ve siz dikkat ediyorsanız hacca gittiniz hepiniz gördünüz. Arafat'ta olsun, Arafat'ın dışında olsun. Genelde kadınlar, erkekler karma karışık. Öyle değil mi? Muzdelife'ye indiğin zaman bakıyorsun ki burada bir kadın yatıyor, burada bir erkek yatıyor. Karma karışık. Ve bakıyorsun ki daha büyük münkerler oluyor. Müzelifeye vardıkları zaman dikkat ediyorsanız adam hac muhrimdir. İzarını giymiş. Tamam mı? Adam gece kadınların önünden, edersiniz zekarını çıkarıyor, çiş yapıyor, tuvaletini yapıyor. Hac esnasında, en büyük mukaddes ibadet esnasında bu terbiyesizlik ve bu şeyler oluyor. Ve kadın erkeğe bakıyor, erkek kadına bakıyor. Demek ki hac yapan insanların birçoğu, birçoğu haccın şartlarını, rükünlerini, vaciplerini, edebini bilmiyorlar ve bu dikkat ediyorsanız hac esnasında çok münkeratlar oluyor. Allah korusun. Çünkü bunların arasında art niyetli insanlar da var. İşte bu art niyetli insanlar bu fırsatı değerlendirerek ne yapıyor? Bu esnada Allah korusun ne nice şeyler oluyor. Ha o zaman en doğrusu ve en efdalı mesela kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Bu nerede olursa olsun ister eğitim ve öğretim esnasında olsun ister münasebetlerde olsun ister düğünlerde olsun ister aklabalar kendi aralarında oturdukları zaman olsun ister namazda ister tavafta ister haç esnasında nerede olursa olsun İslam'ın şiarı kadınlar ve erkekler ayrı oldun aleykümselam قال عمده الفقهاء الشافعيه شمس الدين محمد بن ابي العباس رحمه الله يوركي فلو ادعى انها تفعل kadınlar ve erkekler karışık oturanlara kahve diyor dikkat ediniz çok ağır konuşuyor kahve nedir biliyor musunuz yani orospu demek istiyor acayip kim diyor hocam عمدة الفقهاء الشافية في زمانه اسمي شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي الشافعي بين دورت سنة بوكش وفاتتي فلو ادعى أنها تفعل فعل القحاب من كشف الوجه الظابة أكبر Acayip ağır konuşuyor ya. Aşırı acayip değil ki, aşırı. aşırı Ciza çıkan bir kadın karışık oturuyorsa o işi yapıyor Yani onun yanında o. dikkat bakın bir maalesef. Şimdi dedik ya alimler iki kısma bölünmüş. Bir kısım diyor ki yüzün avret, yüz avrettir, bir kısım diyor ki yüz avret değildir. Yani bu adamın yanında yüz avret olduğu için ha yüzünü açmış ha göğsünü açmış fark etmiyor ki onun yanında. Ama yüzü avret olarak görmeyen kişi yüzünü açmasında bir beis olmadı gayet normal bir erkek nasıl erkek yüzünü açıyorsa Hocam, o kişi de yüzünü, o kadın da yüzünü açmakta bir beis Allah yok diyor efendim e gerçekten çok, çok ağır konuşuyor ama yani abi. bu adam da yani bu şekilde iştihad yapmış tamam mı ve nehvil ihtilat bir rical diyor tamam mı kadınların ve erkeklerin diyor karışık bir şekilde oturmaları ve yüzlerini açmaları diyor bu diyor yani orospuların ahlakıdır diyor <gülüyor> gerçekten bazı alimler <gülüyor> çok ağır sözler kullanıyorlar Allahu Ekber ondan sonra bak diyor ki yani onun zamanında diyor Şafiilerin Şafiilerin en büyük alimlerden bu adam yani Şafii'ler onun döneminde Şafii'lerin en ileri gelen alimlerinden birisi. Yani böyle rastgele bir kişi değil. Tamam mı? Diyor ki Allahu Ekber. Ve kâle Ali bin Sultan al Qari Al-Henefi. Bu mübarek insan biliyorsunuz İmam Ebu Hanîf Rahimahullah'ın fıkh Ekber kitabını şerh etmiş. Tamam mı? i̇sm Ali al Qari ve adam hadis alanında güzeldir yani fena değildir. Hadisle uğraşıyor. Ve iman konusunda İmam Ebu Hanife'nin görüşünü benimsiyor. Ama akide konusunda Ebu Mansur el Maturidi'nin akidesini de eleştiriyor aynı zamanda. Yani Ebu Hanife Allah'ın çizgisinde bir inancı var. Diyor ki: "و تخرج العجائز للعيد لا الشواب" diyor. Biliyorsunuz bundan önceki derslerimize ne demiştik? Kurban bayramında ve Ramazan bayramında Allah Aleyhisselatü Vesselam erkekleri, kadınları, çocukları, herkesi namaza çağırıyordu. Ve hatta hayızlı olan kadınları bile namaza çıkmalarını emrediyordu. Ve biliyorsunuz bayram namazı alimler arasında ihtilaflıdır. Bazı alimler diyorlar ki sünnettir. Bazı alimler diyorlar ki vaciptir. Ve Ebu Hanife rahimahullah onun çizgisinde olan alimler diyorlar ki vaciptir. Ve İmam Elbani bu çizgide. Yani İmam Elbani rahimahullah Ebu Hanife'nin görüşünde. Ama İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel ve bu çizgide olan alimler bayram namazı sünnettir diyorlar. Ve hatırlıyorsanız demiştik ki Bayram günü cuma gününe den gelirse bayram namazına katılan bir kişi cuma namazını ne yapmaz? Cuma namazını kılmayabilir. Ve İmam Elbani Rahim Ola diyor ki eğer cuma eğer bayram namazı sünnet olmuş olsaydı nasıl olur da cuma'nın yerini tutabilirdi diyor. Sünnet olmuş olsaydı demek ki cuma'nın cuma yerini tutmazdı. Ha o zaman bayram namazı vacip olduğu gibi cuma namazı da vaciptir. O zaman cuma günü, bayram cuma günü neden gelirse, cuma bayram namazını kılan kişiler cuma namazına gitmeseler o gün ne olmuş olur? Cuma namazı üzerlerinden sakıt olur. Ve burada diyor ki bu e, Ali Al-Kari Rahimahullah diyor bayram namazlarına sadece yaşlar gidebilir diyor. Genç kızlar bayra bayram namazına gitmeleri caiz değildir. Niçin? Çünkü bayram namazı bayram namazı esnasında yollar çok kalabalık olur. Erkeklerin ve kadınların birbirleriyle karşılaşacaklarından dolayı diyor. Bu ihtimal olduğu için diyor. Genç kızlar diyor bayrama bayram namazına gitmeyecekler. Evde oturacaklar. Ama yaşlı kadınların gitmesinde bir beys yoktur diyor. Az önceki o hadisi sadece gördüm mü hala hala. Efendim? Selam selam. Allah zati Görmeyebilir canım. <gülüyor> Şimdi Şimdi her alime, her alime saygıımız sonsuzdur. Ama hata ettiği zaman onun hatası, onun kendi malıdır. tamam? Mı? Hata etmiş olduğunu söylemek lazım. Ee? Bir hadis görmüşler, birer bir, bir hadis var ya. Yani evet. Hata etmişler. Evet tabii canım çünkü Ali Said kızlar ya yani onun döneminde kızlar da camiye gidiyorlardı. Ama şartlar var bu mübarek insan da böyle bir iştihat yapmış. Ama bu iştihat doğru mudur değil midir? Onca, mesela tıpkı burada Şafii mezhebinden mensub olan bu Şemseddin Muhammed bin Ebil Abbas yani <gülüyor> nasıl bir kadın yüzüne açıyor ve erkeklerle karşı oturuyorsa bu yani Orus, oruspu gibi olduğunu. Bu adam da bu şey yani o böyle konuşmuş. Herkesin kendine göre bir görüşü var. Ama bu görüşü makbul müdür değil midir? Tabii ki gerçekten. Yani çok ağır konuştuklarından dolayı bu görüş kabul edilmez yani. Ama yine de biz bunlar alimdir. Onlara karşı saygımız var. Tamam mı? Yani böyle onlar bu şekilde aşırı gittikleri gibi biz aşırı gidip onları rencide etmeyeceğiz. Diyeceğiz ki Allah onlara mübarek etsin. Bizim görüşümüz de Allah bize mübarek etsin. Hocam mesela aldığınız dediğiniz zaman görüşünü sevdiğiniz zaman diyeceksiniz ki bu sünnete muhal şey yani uygun değildi bunun şeyi. Bunu evet. Açıklamak lazım ki. Doğrudur, doğrudur, doğrudur. Şimdi derslerimizi yani. baştan sona kadar ta, takip eden kişiler mesela bunu anlayacak. Niçin? Çünkü daha önce ne dedik? Bu hadislerin sikreti gene. Yani Ayyuslu Sallallahu diyor ki bir kadın camiye gitmek istediği zaman orada bir kadın derken demiyor Genç olacak, yaşlı olacak, orta olacak, ne olacak. Diyor ki kadın. Bu kadın kız da olabilir, genç de olabilir, yaşlı da olabilir. Tamam mı? İslami şartlara uygun bir şekilde gidiyorsa hiç kimse ona engel olamaz. İster genç olsun ister yaşlı olsun. Adet yani hadis budur. Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde ve o zamanında olan şey buydu. Başkan, bu hocam, gibi bu gibi alimler mesela bunlar Rabbani alimlerdir. Bunu bir kimse inkar edemez. Ama bu her ne kadar Rabbani alim ise de de masum değiller bunlar. Mutlaka hata edecekler. Tamam mı? Hocam, e, herkes baştan takip etmeyebilir. Yeni mesela bugün yeni başa geçen katılmış dinleyen bir insan baştakinden haber olmadığından dolayı veri anlarda siz sünnete burada hata etmiş sünnete uygun olmadığını açıklasınız en az yeni gelen bir insan onun, onun kendi görüşüne göre onun kendi görüş onun içtihadı budur. Adam evet. yüzü ayret olarak avret olarak görüyor ama başka alimler yüzü avret olarak görmüyorlar. Başka alimler dikkat ediniz. Başka alimler yüzü nasıl avret görmüyorlar? Eğer fitne sos konusu değilse. Öbür tarafta nasıl yine yüzü avret görmüyorlar? Eğer yüzde hiçbir mikayaj yoksa, bunu hiç unutmayın. Bir kadın gözlerine sürme sürüp, dudaklarına boya sürüp, mikayaj yaparak kesinlikle burada alimler nedir? Müttefiktirler. Hatta İmam Elbani bile Rahimahullah, yüzün avret olmadığı konusunda çok müteşeddittir. Ancak diyor ki o kadın diyor mikayaj yaparsa o an için yüzü avret olduğundan dolayı değil, mikyaj yaptığından dolayı eyv yüzünü zinetlendirdiğinden dolayı yüzünü açması haramdır. Yoksa esas yüzünden dolayı değil. Ve biliyorsunuz bundan önceki derslerimizde yani e, e, süs eşyaları bile ne olacak? Kapanması gerekiyor. Örneğin küpeler, boyundaki e, bazı yardanlıklar veyahut da bilezikler ve ayaktaki bilezikler. Bütün bunlar nedir? Veyahut da yani ev elbisesi çünkü ev elbisesi içeride giriliyor. Dışarı çıktığı zaman dış elbisesi giyinir. Niçin? Çünkü iç elbisesi zinet sayılıyor. Kocasına süsleniyor veya otta kendi evinde istediği hoşlandığı elbiseyi giyebilir. İşte o cicili bicili elbiselerle dışarıya çıkmayacak. Niçin? Cicili bicili elbiselerin üstüne dış elbise giymesi gerekiyor. Çünkü o zinet eşyasıdır. Yüzde, yüze de mi vurulduğu zaman o zaman o zinet yüz güzellik, güzellik üstü güzellik verdiği için zinetten dolayı ne diyor? Orada yüzünü kapatması gerekiyor. Eğer yüzünde hiçbir mityaj yoksa bu gibi alimini elbani ve çizgisinde olan alimler yüz kesinlikle auret değildir diyorlar. Ama diğer alimlere göre her ne kadar mityaj yoksa da yüzde zinet yoksa da diyorlar ki kadının yüzü aurettir. Bu ikisinden hangisi daha doğrusu? Vallahi ve Herkes, herkes kendine göre bir çizgi çizecek ve o çizgiyi yaşamaya çalışacak. Düşünecek, taşınacak bu toplumda ben hanımımı, kızımı açık yüzlü çıkarsam mı? Daha iyi çıkarmamsam mı? Çıkarsam nasıl olur? Çıkarsam nasıl olur? Ha, Müslüman adam, akıllıdır. Özellikle dininde nasibini alan kişi bu meselede iştihad edecek topluma göre. Ona göre karar verecek ve bu şekilde çoluk çocuğuyla yaşamaya çalışacak. Ben bu konuda acizane yani kendi görüşümü e, ancak kendi kendime söyleyebilirim. Başkasına çünkü ben fetvadan çok kendimi uzak tutarım. İşte alimlerin verdikleri bu fetvalardan birisini kişi İslamcı bir kişi kendine ne yapar? Bir çizgi seçer, seçer ve o çizgiye göre yaşamını sürdürür. Bir soru mı? konu bitiyor mu? Tay. Konu bittiğinden dolayı dersimize son veriyoruz. Rabbim celalühu ömür ve sıhhat verirse yine dersimize devam edeceğiz. Hadi Allahu alem. ve ve bihamdik tamam. illa